Thank you. Evet, bu hafta yine Murat'la yaptığımız konuşmaya devam ediyoruz. Aynen, ee, balkon keyfindeyiz. Konumuz evet. Murat sönmez. Ee, Ejdera, namı evet. değer Ejdera ve onunla e, geçen haftadan kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım neler konuşmaya devam ediyoruz. Hadi dinleyin. Hadi dinleyin, hadi. Dinleyin dinleyin. Bu arada şey diyeceğim. Oradan tabii biz sapattık tık başkaları konulara, ama Amazing Spiderman 2 baya güzel olmuş. Evet, herkes, evet, tavsiye ederim. Herkes Şeyi çok keyif Şey de iyi götürebilirsin. Çocuğun hmm. yok abi, çok küçük bir çocuk çocuğun gitmez. Niye gitmez canım? Gitmez Hı. abi, sin ya. Korkar lan. Korkar korkuyor. Yani. O herif böyle diye koyacak. Çok... Elektrodan aktöründen korkar çok... vallahi. Mali mali. Rüyasına göre <gülüyor> Bir ke yanlışlıkla Transformers gördü de çocuğun aklı uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Hakkatı. Transformers da çok güzel gider. cuk cuk, cuk ne oluyor diye. Yok, daha çok erken. <gülüyor> Ama şey e, önce adam iki Hiç ben. Yani böyle bir şey beklemiyordum ama bu sefer Sony şey yapmış yani. Hani alın lan para ama düzgün film yapın sinemaya. <gülüyor> Topara. Çünkü Sony'nin durumu da pek parlak değil. Elifler bir ton <gülüyor> zarar yaptılar Sony şey sinema kısmı. Eee <gülüyor> Enemy spider 2'si. Oğlum sizin şey podcast patlatayım mı? Ha, çıkartıyor mı bütün ülkelerin oyun, oyun sitelerini? Niye ne var ki? Ya kimse dinlemiyor zaten. <gülüyor> Öyle bir dinlerler ki. Biz de kimse dinlemiyor zaten. <gülüyor> Boş ver. Ya neyse şeyin... <gülüyor> Var var bilgi ama... Ha, o zaman sonra alırız o bilgiyi. <gülüyor> <gülüyor> yani neyse adamın sürücü, sinema tarafı bayağı hakikaten zarar yaptı. Ben de şey Ticlon'dayken Sony kısmına bakıyordum zaten. Hı -hı. Bayağı sıkıntıları vardı. İlk film çok iyi aslında bekledikten kadar iyi yapmadı çünkü. Özellikle ev sinemasında DVD'de, Blu-ray'de biraz sıçtı. Resident Evil zaten. DVD'de, Blu-ray'de sıçmayan film var mı? Yani yok aslında. Yani şey, yok. Ya aslında yani mesela şöyle diyeyim sana. Şeyler Volver, iyi. Mesela çok iyi iş yapıyor. DVD'de falan. Ee, Wolverine'in böyle bir nedense çok sevdi. Wolverine'in Sinemada da, da iyi yaptı. Bir filmdir ya. Japonya'ya evet. gittin diyorsun değil mi? Of. Çok iyi değil ama mesela bizde sinemada çok iyi yaptı biliyor musun? Böyle hiç beklemedik. Bayağı iyi. iş bir milyon falan yaptı yani. yani öyle Jackson bir şey yaptı. olayı genelde. Yani, Herhalde onun de. şeyi ama DVD'sinde falan da bayağı yani. iş yapıyor. Yani e, filmine göre çok değişiyor ya. Bizim ülkede öyle. Yurt dışında bilmiyorum da. Bizde filmine göre çok değişiyor. Ama Amazing ki gerçekten... E, yani böyle herifler şey gibi ya, işte onu da yazdım, tweet falan atmıştım. Infamous Seconds'tan da neon gücü var ya, aha işte aynı o efekti. O kadar güzel filmde kullanmışlar ki herif elektroelektrik çöküyor. Ama sanki şey gibi yani neon gücü çöküyormuş gibi falan. Böyle karanlıkta karanlıkta bayağı etkili. Bir de mesela şöyle ufak tefek şey yapmışlar, müzik vermiş, müzik koymuşlar herife tamam mı? Ve <gülüyor> o işini biraz... Tempo şey nasıl diyeyim? Bayağı DJ olmuşlar. Ha, DJ şeyi de birleştirmişler. Yani. Öyle görsel... E, dubstep ile birleştirmişler. Dubstep ile falan birleştirmişler. Evet. Ve herife bir müzik vermişler. Çok ilginç böyle izlerken bayağı etkileniyorsun. Seni etki altına alıyor. Özellikle IMAX'de evet. falan çok iyi oluyor. O zaman ben bir ilk filmi seyredeyim önce. Hatta evet. İlk filmi seyredim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk filmi izlemene <gülüyor> çok gerek yok. Yani evet. kendi içinde evet. de iyi toparlanmış bir film bence. Aynen. Ee, şey, Origin Stories'i bu arada farklı bu, bu, bu sefer aslında. Yani ilk filmi de izleyebilirsin. Ben ilk filmi de çok beğendim herkes ama ikinci film hani kendi içinde de izlenebilir. İlk filme zaten ufak tefek hani bir hatırlatma yapıyor, Hı. özet geçiyor. Ee, şey güzel. 2 saat 20 dakika falan. Hmm. Şey güzel yani. Ee, hem işte işte çizgi roman okuyan, çizgi roman seven adamlar için Güzel sekanslar yapıyor mesela. Elektro karakteri hem çok hazmi kolay bir şekilde anlatılmış Hı. normal hiçbir bilmeyen seyirciye. Hı. Ama aslında o anlatım tarzı bir e, karakterin çizgi romanlardaki e, şey e, karakterizasyonuna çok iyi oturtulmuş. İşte karakter yapısı olsun ondan sonra onun olduğu sahnelerdeki Hı. işte arka plan olsun vesaire. Hani onu... Adam çok güzel bir şekilde hem bilmeyen adam için kullanmış evet. hem de bilen adam için bir şey, e, istirek gibi kullanmış. Hmm. Onlar da güzel. Hani film çok uzun, yani Spiderman filmi için. Helal. Daha olsa da çekerlermiş. He, öyle Çekerler ki. çünkü abi arada aslında atladıkları çok evet, yer e, çok var bariz yani. gördüğün. Buraları da açıklasaymış fena olmazmış Aynen. diyorsun ama... O da çok bakmıyor yani. Yani geç gitsin ne olacak geç gidiyorsun. Jackson gibi çekmiş. <gülüyor> Bence extended falan da vardır onun kesin. kesin Çünkü var film değil. sanki 2 saat 40 dakika falan olacakmış. Bir 20 dakikasını yok abi olmaz deyip kesmişler yani. Çünkü böyle... Bazı şeyler, hani daha da olsun istiyorsun hatta bazı sahneler evet. işte Peter'la e, Gwen Gwen Stacy var işte kız arkadaşı onunla olan ara sahneler biraz daha olsun istiyorsun çünkü çok güzel o sahneler hakikaten Hı. ilişkileri. Şeyle mesela e, Harry Dan, ile Peter arasındaki. Pozisyonlar az mı? Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> pozisyon, <gülüyor> pozisyon pek yok. <gülüyor> pozisyon yok da. PG-13 bu. 13 yaşı şey yapmışlar. Yani Emma <gülüyor> Stone. Arada evet, free kick yani. veriyor diyorsun. Yani yani ben, da ben hiç sevmiyorum var neyse. Yani vermesine gerek yok yani <gülüyor> bildiğin hakikaten bir e, ergen geek'in yani tapınacağı kız modeline evet. oturtmuşlar orada sarışın mini etek giyince çok güzel olan. Ha böyle çorap. Birinci arası. filmde o bir. bir bir sırıtmıştı çünkü Emma galiba birkaç yaş büyük şeydi. Abi Emma bildin ee, kart ya. Garfield'dan. Tamam mı? Kart. Yani birinci filmde o biraz belli oluyordu yaş farkı falan. Bu filmde hiç belli bu olmuyor. filmde da kartlaşmış bu filmde... biraz. <gülüyor> Hayır ama Emma'yı gençleştirmeyi başarmıştı. Yani birinci filme göre daha genç duruyor. Neysen filmi seret yani güzel. Birinci de seyret. ikinci bu yani üçüncü mü bu iyi gidiyor. Bu sefer çok sıçmadılar. İlkine göre bence ilkine göre ilk e, ne de birdir. İlk üçlemeye göre. Tabii Yani film Biri... olarak daha iyi. Yani konu işlemesi Yönetmen daha de iyi. Yönetmen iyi. Mark Yönetmenlik Beck... iyi. Hani, tamam ilk üç filmi de Sam Raimi çekti ama yani sıçtı bu Sam Raimi. Geleceki haliyse, sifon için seyrettim o şunları ben. Kötüydü yani. <gülüyor> Zaten şimdi şey de yapacaklar. Ee, spin-off'lar falanmış artık. Evet. O Şu, IP açısından. mevzusu. işte. bir yandan da herkes Marvel'ın gazına geldi. Ha bu arada şöyle bir şey de söyleyeceğim. E, Amazing Spider-Man 2'nin hani bu, aslında bu kadar bence ha, iyi olması diyelim. Hı -hı. İşin içinde Marvel'ın da olmasından kaynaklanıyor biraz. Çünkü şimdi bu ikinci filmde bütün işleri Sony'ye bırakmadılar. Hı. Çünkü şöyle bir şey oldu. Disney Marvel satın aldı ya. Disney biliyorsunuz şeylerde çok kuvvetli. Bütün yani filmden satış yaptığı bütün o işte ırzıbır oyuncaktır, de kıyafettir falan. O konuda çok kuvvetli, çok tecrübeli. Onu, o pazarı çok iyi yönetiyor. E Şimdi Örümcek Adam 2 geliyor ama... Sony'ye Örümcek Adam 2 için bayağı destek vermiş Disney ve şey kısmında pazarlama da bayağı destek veriyor. E, kanalda pazarlamada bayağı destek veriyor. O yüzden film biraz da ayaklandı, hı hı. şaha kalktı yani. Disney'in hakikaten böyle ilginç bir gücü var. Mesela şey çok tuhaf, e, Iron Man 1 iki 2'ni aslında Paramount'ta bunlar. Hı hı. Iron Man 3 Disney'in filmi. Ve mesela şeyden, Box Office Türkiye'den falan gelip bakarsan Iron Man 1-2'nin vizyon şeyleri, gişeleri berbat. Iron Man 3 bir geliyor, 3 katı. Çünkü Disney efekti inanılmaz bir şey ya. Yani nasıl bir e, büyüdür o, nasıl bir sihirdir bilmiyorum ama Disney işin içine eline attım abi. Bir anda her şey şaha kalkıyor böyle. Yüzden... Açıyor demek ki para harcıyor. İyi para harcıyor. Para geçtim. Eliftenin kanal kontrolü hakikaten çok iyi. ya yani ortakları da iş ortaklarıyla inanılmaz iyi çalışıyorlar. ve onları böyle bırakmıyor. Anladın mı? Sürekli Elif'in yakasında. Yaptım mı ettim? Niye yapmadık? Şöyle yap böyle. Tabii yap zaten her şey onların oldu. İşte. Ama çok iyi konteyner. Star olmuş. Wars'ta dizler şimdi ha. boncuk gibi. Yani o, ben çok şey yapmıyorum o yüzden. Hani Marvel'ın Disney tarafını almış olmasını ha, veya Star Wars'ı almış olmasını yeni, çok dert etmiyorum. Bu yeni Star Wars'tar. Son çekilen 3 filmde de onu hissettim. Bu yeni Star Wars'da artık bizi tamamen terk tabii edecek canım, gibi yani, yani Artık biz hiçbir şey... <gülüyor> e, bize çok bağlı. ağır Star Wars fanları dışında çoğu insan bir şey bulamayacak. Yani o işte ben kaç yaşındaydım? 80'de mi? 78'di galiba ilk film. Hadi 2 sene geç gelmiş olsun Türkiye'ye. 8 yaşında seyrettiğim o film yani şu anda... Mümkün değil tabii ki. Hani şu, bugün şu şöyle gömülen IT. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet ya. Yani mesela o ben de acaba bir şey yarattı. Ben, o günlere gittim. Düşünüyorum 83'te ne yapıyordum? İşte babam vardı, bilmem ne vardı, Commodore 64 vesaire, Atari ...Miz yoktu, alamamıştık ama bir gününde kiralıyorlardı mesela. Ne Gidip anladım. bir günlüğünde kiralayıp alıp uyumadan böyle gözleri böyle fal taşı gibi açıp oyun oynuyorduk 24 saat falan. Şimdi o günlerin zevkini şu anda... O da Star Wars da benim için o günlere ait bir şey. Onu alamam ama... Ya gittikçe artık sığlaşıyor. Yani şey de... E, Biraz öyle. O, Tüketime dönüyor çünkü çok fazla. Yani içi boşalıyor gibi geliyor bana. Zaten Lucas boşalttı sağ olsun. Tabii Lucas sonra, sonra, sonra zaten sonra sömürdük de. Evet. Sömürmek yani lazım. O, o gerizekalı niyet çıkıp da kendi yönetti ki o üç filmi. Ya o ayrı bir ben filmi size bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Yani benim bilmem benim kişisel tespitim ama bence zaten George Lucas e, yani sinemanın yönetmenlik kısmından sıfır anlayan bir herif. Yok. Zaten yani. kendi diyor <gülüyor> nefret ediyorum yönetmenlikten diye. Yani karakter, insan yönetebilen bir insan değil. Yani hani oyuncuları yönetebilen bir herif değil yani. Oyuncuları yönetemediği için de oyuncuları otun odun gibi oynamışlar. Ve yani aslında şöyle bir şey var, mesela ben üç, yeni üçlemeyi sevdim. Yani yeni üçlemeyi ilk filmi sevdikten sonra daha doğrusu Phantom Hı -hı. neydi? Phantom, Phantom, Menace. Phantom Menace. Hani çok berbattı ya. Döndüm mesela bir kafayı rahatlatayım ve ilk filmleri sevdim dedim. Abi ilk filmleri sevdim. Yani aslında ilk filmlerde de herkes odun gibi oynuyor yani tamam mı? Yani, evet. yani ilk filmde aslında hani o Star Wars filmlerinde biz niye o kadar bayılmışız bilmiyorum o filmlere. Çünkü e hani abi, odun gibi film çünkü abi, aslında. Işte, odun gibi bir de bu bokta yok filmde 40, 40 yani. Hani insan... hikayesi odun gibi tabii abi ha, öyle, şey direkt aynen şey gibi Lan, arkadan geliyor ya arkaya bakıyor falan böyle şeyde o tünele <gülüyor> giriyorlar ya. <gülüyor> evet böyle, yani. Arkandalar falan bilmem ne. <gülüyor> Ama falan. yani o üçlemenin zaten olayı, hikayesi, oyunculuğu vesaire değil. Konsept ve hani i̇şte tamam konsept ilk de, olması. Evet. Tamam mı? Konsept ama yine yani de hani şeyde adamlarla özdeşleştiriyorduk kendimizi. Hani işte Darth Vader, işte Use the Force filmlerle. Hani o, o şeyleri böyle kanıyordun. Şimdi bir saat seyret. Abi Çünkü bu, değil o filmler. İşte bir Çünkü tuhaf geliyor. şey gibi geliyor. geliyor. Ya şu sınav. anda aynen gidip de River Raid oynarsan yani. ne hissedersin? Yani o, aynı meseleden bahsediyorsun Şimdi o, o zaman RRR yani. 40 sene öncesinin filmi. Bütün her şeyin değişiyor. Aksiyon anlayışın değişiyor. Kurulan bunun şey, değişiyor. şey Oyunculuk anlayışın değişiyor. Her şey. Yok biliyor da işte bunu ben sadece şey ne için söyledim Indiana ee, Jones'u taşımaya çalıştılar. He. Ne oldu? Ersin Ama işte formu, mesela Indiana Jones'u... Hoşçakçını seyrettik. Indiana yani. Jones'u seyredebiliyorsun abi şimdi açsan. Yani ilk filmleri açsan Indiana Jones'u yine aynı etkiyle seyredebiliyorsun. Ama mesela ben şeyi yani şunun içinden söyledim bunu. Ee, hani olay aslında George Lucas... Hayır, olay aslında Star Wars'un kötülüğünde değil. Yani mesela Phantom S Menace aslında kötü bir film değil. Hayır hayır. çevresi kötü. Yani adamın hayır, kendisi o kötüymüş değil. O değil. Hayır kendisi kötüymüş falan değil ya yani şimdi bak sen e, bunun bence iki iki tarafı var. O Bir, zaman da kötüymüş yani. Ha, o zaman kötüymüş ama o zaman izlediğim, psikoloji var. Ha, o izlediğim psikoloji var. Hiç geliştiriyormuş kendini. O psikoloji var. Ki zaten mi? o ilk e, yani 4-5-6'yı kendi yönetmiyor ki. Ya biliyorum e, da olsun. Neyse. Bak. İlkini kendi yönetiyor. E, 5 ve 6'yı başkaları yönetiyor. İlkini ama kendi yönetiyor. Ilk Star Wars yönetiyor. George II. Okey. Evet. E, İlki başkası yönetmiş. Şey yani o zaman izlediğin işte o psikoloji var. işte yeniliği var. Şusu var. Şusu var ve yani filmin yapısı gereği ve teknolojik şartlar gereği hani görüp şaşırdığın efektler var bir de yani şey hayal gücünün doldurması, doldurduğu Aynen. noktalar var ama şu sen aradan işte atıyorum bilmem kaç sene geçtikten sonra yeni üçleme yapacağım diye çıkıyorsun tamam mı bir işte ben senin nostaljini kullanıp senin cebinden para alacağım evet. hani tribine giriyorsun Aynen. ve bunun hani aldığım parayı da sana bir şey vereceğim demiyorsun <gülüyor> olay yok DJI dayadı gitti yani. Yani hikayede sen Allah... Anakin'in genç bir şey yani daha şey olabilirdi ki yani aslında herifin elinde o kadar çok referans var ki o zamana kadar çıkmış bir, bir zilyan e bir tane evet, roman, falan, var, roman işte var işte çizgi roman var Aynı. yani bilmem ne Zart, bir de ne bileyim Anakin'in geçmişini kim merak ediyordu abi yani Anakin'in hani, geçmişini herkes Dark merak Veya... edebilir çünkü Darth Vader sonuçta evet ama böyle ama bir geçmiş merak etmiyordun herhalde ilk filme car car sen niye koyarsın <gülüyor> Ha motorcuymuş ha, küçükken. Amcim, Motorcu niye yaparsın? Stripio'yu yapmış. Elif, kaç yaşında? 9 yaşında mıydı o? ana Alakin 9 evet, yaşında evet, demiş. Şey. prensese göz yapıyor. Göz falan. yapıyor. Prenses'e ona bakıyor, robot yani. yapıyor falan. Ulan sübiyan lan. lan. Hayatını <gülüyor> olması <onu geçtim. gülüyor> Çocuk şeker tamam mı? Ama oyunculuk sıfır çocukta yani bitti. Büyük ananın Zaten... böyleydi. Aynen. Yani aslında Aha, yani, abi, eline sallasa 50, iline... Amerika'daki Büyük sokakta çocuk çevirsen daha iyi oynar. Öyle adamlar çünkü, şovmen adamlar. Her şey vardı orada. Lan biz Kadıköy'den Üsküdar'a o kadar çabuk gidemeyiz. Efeler galaksinin ucundan bir ucuna bir olay oluyor, öbür tarafta adam dövüşe başlıyor. Bu bilmem galaksinin öbür tarafında bir şey oluyor. Hop oraya gidiyor, dövüşe katılıyor lan. Nasıl lan 3 dakikada? Plusmit tamam, ışından ışınılasan da bunun bir a, a, şey adam vardı herhalde. Obi-Wan yani, da kötüydü ya obi yine iyiydi yani. şey her... Ama herifin konuşma stili falan çok komikti değil miydi? Şeyi de çok kötü değil miydi? Yani her filmde Yoda'nın değişiyor olması. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şu ha, Hayden Christensen ne boktur o gerizekalı herif. Allah'ım ya. Yani bir de gitti o herifi. Nasıl orijinal filmlerdekindin de suratına koydu ya. Evet. Yemin ediyorum yani ben o Darth Vader oynayan herif olsam hakikaten dava falan atardım. Açardım herife yani. Yani üç paralık etti herifi. Ama ben sana garanti ediyorum Disney'nin çekeceği 3 yani şey bundan sonraki üçleme şey 1 2 üçten daha iyi olacak. Tabii canım. Kesinlikle Her daha şekilde iyi oldu. şekilde daha iyi olacak. Her türlü adamlar çünkü biliyorlar abi işi. Yaparlar yani. Ben güveniyorum. O yüzden hani Disney'e satıldığından çok böyle şey yapmadım ben. Yani Mickey falan filaha Şu... geçtik ama bu e, işte Vader Vader olduğu üçüncü film aslında artık. işte kronolojik, <gülüyor> böyle saçma sapan bir şey de var ya onun rakamsaldı. <gülüyor> evet. Son 3'ü, son filmin 3 sonuncu filminde. Trailerde böyle imparator Palpatine işte Vader'a işte Lord Vader rise <gülüyor> diye <dediğim, gülüyor> bir sahne vardı. Oha falan böyle bir şey trailerde. Sonra filmde o sahneye gelince işte. Road Vader <gülüyor> Reis kalkar. Evet, şimdi şu tarafa gidecek. Komuyu <gülüyor> <gülüyor> lan gaza geldik o kadar. Elim yani kalkar kayması soruyor. "Karı nerede?" "Ha, <gülüyor> karıyı öldürdün." <gülüyor> Abi <gülüyor> çok kötüydü o sahne. Bırak. Adamı Tamam mı adamın hani Darth Vader olduğu sahneyi hatırla evet. işte şeyle dövüşüyorlar obi Wan'la tamam mı kapışıyorlar falan filan ondan sonra o e, metal şey e, e, şey e, erimiş Lawler. metal lavların evet. arasında herif şey e, platformdan Şimdi. şeye çıkıyor tamam mı o düz şey e, tepe gibi bir şeye çıkıyor ikisi ha. de ha. biri burada biri, biri burada yukarıda, evet. biri yukarıda tamam iki adım yukarıda yenemezsin beni ben yukarıdayım diyor. <gülüyor> I have the high ground diyor. Evet. Nasıl yani? O ya yani şey işte. Ne mi kural mı? Ya öyle bir şey var tamam taktiksel olarak yüksekte evet de daha zaman daha Evet. High ground Ya işte hayır öyle evet. yani, yani? bunu, bunu niye kimle koyuyorsun? I, I have the high ground mudur yani olay. <gülüyor> bu mudur. Versus Vader olması sebebi hangi görüşle? High ground'u yakalayamayan Yeterince yakalayam. yukarı zıplayamamış. Evet. İşte Vader zıplayamamış. Zıplayan adam. Evet, bunlar gerçekten çok bunlar sinir bozuydu. Yani. Yine en azından birincisine göre 2 ile 3 biraz daha idare ederdi. Ay bak birincisi aslında bence aralarında yine şey olarak e, daha düzgündü. E, Phantom e, Men's. Evet. E, hikaye akışı açısından. Charger <Gülüyor> tamam Binks orada boktan. Charger Binks boktandı. Ama şey falan Darth Maul mesela yeni üretilmiş karakter olarak bence iyi bir karakter evet, çok çabuk, harcadılar. Çok <gülüyor> çabuk harcadılar. Zaten bu Star Wars evreninde çabuk harcanırsan çok popüler oluyorsun. O şey gibi Jango <gülüyor> Fett falan gibi. Hakikaten. Boba Fett hemen iki dakika öyle o her yer Jango Fett. Gezer ortalıkta. Ama mesela onun Darth Maul'u falan geri getirdiler animasyonda. <gülüyor> Bir de yani düşünsene o işte Star Wars geliyor falan filan deyip Tabii de işte o gaz, iki, o gaz vardı ondan sonra bütün her yerde Yalnız... okul Darth Maul yüzünü gösteriyorlardı. Hatta o, o sene Türkiye'de şey vardı bu satanist olayları falan konuştu. <gülüyor> <gülüyor> Milleti onlar posterde falan kaldırmışlardı e, zabıtayla polis falan. Millet Darth Maul işte tişörtüyle e, gezdiği zaman işte saçın biraz uzunsa işte polisi gel bakayım falan diyordu. Akmara falan dalmışlardı <gülüyor> Öyle bir seneydi zaten. O, McDonald's Sitland Sit Sitler McDonald's Happy Meal'lerinde falan vardı galiba? <gülüyor> Star Wars oyuncakları onları geri çektiler falan. Öyle garip bir seneydi tamam mı? O bir de o gaz var tamam mı? Gittik bir de carcar bir şey hissediyorsunuz. <gülüyor> Aa carcar <-ger> bir <gülüyor> şey. Gel ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim Disney'in Star Wars alma konusunda içime en çok oturan şey şu abi. Star Wars, yeni Star Wars filmine gideceksin ve Star Wars Disney şeyi de açılacak logosuyla. Şato'yla. Hani, <gülüyor> evet Şato'yla. Hani, Fox'un muydu? İşte 20th 20 Century Fox'un işte başlangıcının e, Star Wars müzine bağlantısı falan böyle bir kafada oturmuştur ya o, o uyumlu Hı. sonra. Şimdi bir anda bir Disney olacak. A, sonra, yani ona <gülüyor> bir e, çözüm, çözüm, çözüm bulurlar. Yani ama yani bence yine de X Disney'ye girmesi güzel oldu hı. hem içerik anlamında artış olacak hem de şey yani bu şey var ya hani sen söyle kutsallaştırma olayı Star Wars işte efsanedir falan filan onu ortadan kaldırmaları çok iyi olacak bence ya peki benim merak ettiğim şu şimdi e, bu yeni nesil mesela işte 10 e, şu anda 10 yaşında olan çocuklar hı hı. diyelim ki Star Wars hayran mıdır acaba mesela Amerikalı yani Türk belki Biraz yabancıdır da şimdi ben 10 yaşında, 15 yaşında bir çocuk olsam diyelim Star Wars ikizlisem 78'deki çekilenden var. <gülüyor> bu ne lan derim? <gülüyor> bu ne salak şeymiş lan dedi. bu muymuş dedi. vallahi Yani nasıl, ne, neyini, neyin nesilden tutup da seviyor yeni nesil acaba? Bence büyük ihtimalle yeni nesil seviyorsa animasyondan seviyor yani Ondan mıdır? Tabi o Clone Wars'lardan falan, falan seviyordur eee yani biraz oyunlardan yakalılarsa Ya yani 7 8 Oyun 10 yaşındaysa yaşında işte kıl, şeyler ya, var. Oradan seviyordur. Çünkü şöyle bir şey var. Geçenlerde okudum hani bundan bahsetmişler. Yani Jedi'lık muhabbeti hiçbir zaman ölmüyor evet. ya. Evet, evet. Jedi'lık yine işte ışın kılıcı, ışın böyle hmm. bir şey var. Çekiciliği var. Yani mesela onların bildiği Anakin Skywalker Darth Vader olmayacak büyük ihtimalle. Anladın mı? Yani. O şey daha iyi taraftayken asi Jedi olan işte animasyonlardaki Anakin kalacak onların kafasında. Darth Vader kim ki diyecekler. Harbi. Ama şey de çok komik oluyordur herhalde ya. Ee, hiç Star Wars demiş bir adam için. Ali birinci filmden bahşeyim deyip, yani hakikaten Phantom Menace'den başlayıp, Dolayısıyla üçlemeyi seyredip sonra bir anda seksenlere döndü <gülüyor> <gülüyor> filme gelmek bir tuhaf oluyordu böyle. Ne oluyor? <gülüyor> Zaten son filmin e, bu yeni çekilen üçlemenin son filminin sonu bir anda hani o kadar görsel o kadar teknolojik aletler, bir anda eskiye dönüyor ya böyle Dead Star falan izledikleri tö, tö. bir sahne var mesela, evet. dört Vader geliyor Afganistan'ın yanında. Bir anda üst baş değişiyor, bütün ondan sonra monitörler falan eskiye dönüyor, ben büyük büyük koca koca düğmeler falan gibi ne oluyor lan diyorsun? <gülüyor> İmparatorluk bir anda her şeyi tamam. eskiye çevirmiş. Oğlum tamam. sen çocuk olsan şu anda, 11 yaşında, 12 yaşında Baba olsan... Babadan oğla geçiyordur abi size Star var. Yani... yani. Ben şimdi Star düşüksüm, çocuğuma işte... Abi geçiyordur da. Sen şimdi şu anki işte 11-12 yaşındaki çocukları düşün, tamam mı? Sen... Gezegen kadar dester yapmışsın ama işte öyle bir açık Soba bırakmışsın. Evet, bırakmışsın. bırakmışsın ve oraya bomba atınca bütün gezegen patlıyor. <gülüyor> Aklın alır mı acaba? Reaktörü Çocuk... soğutması. <gülüyor> Lan gerizek mal bunlar demez misin ya? <gülüyor> dersin abi. Abi dersin. Bence de dersin. Ben şey mi? de diyorsun yani. Phantom Menace'te de robot ordusu yolluyorsun. Bir tane merkezi var. Orayı patlatınca evet. hepsi gidiyor. <gülüyor> Yapamadın mı lan yapay zekar? Çok basit mantık işte. Oyun mu Bir de zaten ben şeyi anlamadım. Star Wars evreninde. E, ordular karşı karşıya yine birbirlerine koşarlar. Nasıl lan? <gülüyor> Nasıl oğlum yüz bin misin? tane uçağınız var, yani uzay geminiz var, atom bombanızın bin kat şeyi var falan. Niye birbirinize koşuyorsunuz oğlum? Siz manyak <gülüyor> mısınız? Döstar'ı boşuna mı yaptık? <gülüyor> Abi öyle Hiçbirinin yani. Hiçbirinin şeyi yoktur. Atmosferdeki şeyi falan yani uzaydaki uydu şeylerini taramazlar. bir evet. bire gemiler gelir hoppa saldırır falan. Hem ilkeller yani. hem... Öyle öyle. Oluyor. Öyle bir tabii şey tabii. var, garip bir durum var. Yani. Adamlar kılıçlarla savaşıyor ya, lazer var. Bak ya. şimdi <gülüyor> Zaten yani. Aklıma ne geldi biliyor musun şimdi bu oyun film, film oyun muhabbetini yapıyoruz acaba Minecraft'ın filmi ne zaman yapacaklar? Abi Minecraft çünkü, dedin de aklıma geldi. Çünkü Lego'nun filmini yaptılar sonuçta. Hayır hayır hayır. hayır. Minecraft'ın filmi değil de abi Minecraft deyince aklıma geldi. Bu meme'lerin filmlerini yapıyorlar biliyorsun ne? değil mi? Ne? Memelerin bu internet meme'leri var ya. Bu gerizekalı bu uh, Grumpy Cat evet. filmi gelecek. O ne ya? Ya böyle forumlarda hani anasılır geyik olsun diye millet bir, birinin fotoğrafının üstüne bir şeyler koyuyor ya. İşte mesela Jofre, Mofre, Mofre, Mofre, Coil'lar falan filan. Caps, Hail Hydra falan Caps, Caps, yani. Caps yani aslında işte evet. meme diye geçiyor normal meme diye. Ne Neyse Caps evet bizdeki. Evet. Orada bir tane Grumpy Cat bir kedi var böyle tip suratı. şeye gidiyor. Yani. Ha, ha, ha. Onun filmini ben şimdi yeni öğreniyorum. Onun filmini ne yani. yapıyorlar? Allah Allah. Dur <gülüyor> artık. Ya Adamlar dedi ki Amiral Batta'dan film yaptılar, Grand Picketten de yaparız <gülüyor> demişler ya. Yani. Amiral Batta filmi de fena değildi bu arada. Ya, Neydi o? Şey. Battleship, Battleship yaptı ya. Uzaylılar o... geldi falan saçma oynadı. saklanıyor. Battleship? Battleship diye Şu... film yaptı işte. Huston'un. Suyun altından çıkanlar mıydı? Ha o Pacific Rim'di. Yok o Pacific Rim. O da Onları salak. Bir... <gülüyor> ya, öyle demiş. Bir dakika abi. bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Pacific Rim'i severiz ya. Yapma ya. Valla güzeldir fısır <gülüyor> fikrim. E, peki. <gülüyor> Fazla biz büyüksünüz. Battleship'ı seyretmemiz. Battleship'tir mi? House Pro'nun evet. adamların film oyuncakları, masaüstü oyunları film yapmaya çalışma şeylerinden biriydi işte. Transformers tuttu, Battleship ne tutmasın diyeyim. Of, Onlar bir şey daha yapıyorlardı ya. Yine bir oyun Oyunun abi şey vardı işte hungry hungry. Ah ya, hungry hungry bird şey hungry hungry. Monopoly yapsın. Monopoly'nin de film şeyleri sanlıktılar evet. Monopoly abi hiç belli olmaz. Monopoly'nin film filmi mi? yani yani şey emlakçıların. Yani şey <gülüyor> o, Wolf of <gülüyor> Wall Street'in şey e, emlakçı versiyonu <gülüyor> olacak. Yaparlar abi Lego'yu nasıl <gülüyor> yapacaklar diyorduk. Yaptılar yani Lego filmi, gayet de güzeldi Lego filmi, otolümsettim yani. Bence Sen ne öyle. olsa seyrediyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya Gerçi orası öyle, biz biraz böyle çöp öğütme makinesi gibi. Çöp öğütün. Ya işte iyisini de kötüsünü de seyrediyorum ki. görgü atsın. <gülüyor> görgü atsın, bileyim birazcık. Ama, Ama bir şey ne yapıyor ya? Ee, Abraham ne yapıyor Abraham? J.J. J.J. <gülüyor> ne yapıyor? Star Wars'a uğraşıyor Star Wars işte. Uğraşıyor. Ha, Star Wars'a mı çıktı? Tabii Star, Star Wars'a uğraşıyor. Oh. İki Star Trek filmine de şey 2 d 2 koyduktan sonra Evet ya bildiğin Pis atıcı herif. Star Wars'da uğraşıyor. Star Wars'a sardı. Dizimizde kaldı bütün dizi projeyi. Dizide de hani isim yapmış ya. Kullanın ama bana işte ha. arkadan işte yüzde yirmi verin. Onlar diyerekten dizi yaptırıyor. Dizi de yok bu ortada. Doğru dürüst. Yani Hı. Game of, of Thrones'u hani bir kenara bırak. E, o çok başarılı oldu ya aslında Onun içinde böyle alıp sürükleyip götüren bir dizi var mı seyrettiğiniz? Ben seyretmiyorum şu anda. Dizisi. mı? Blacklist Blacklist var. Person of Interest var benim şu anda hani gerçekten severek izlediğim. Yine bir derecede. Blacklist. Person of Interest çok iyi gidiyor bu arada. Blacklist, Blacklist güzel. güzel gidiyor. Şey bir an böyle toparladı ama son bölümü seyretmedim Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Abi yapma be. Yok Agents of S.H.I.E.L.D. Yani... Zor biliyom mu? Biliyom ne oldu bak. <gülüyor> Şeyden sonra toparladı. Kaptan Amerika'dan sonra toparladı. Abi o ben ne sana söyleyeyim bir bölümlük bir toparlama. Yok yani ikinci bölüm ondan sonraki filmde bölüm de yani falan. şey gibi e, sen e, nasıl bir örnek vereyim? E, böyle kötü giderken tamam mı? Bir şekilde bir sıçrayış yapıp eski Biraz haline. Şey. Ya işte onda da sırf bu bağlantısı yüzünden izliyorum. Bağlantısı yüzünden izliyoruz da yani adamlar akıllanmayacak gibi görünüyor. Ee, ya, akıllı böyle akıllı gidecekse. E... Filler işte ya böyle dolduruyor. Çoşsa abi gelip de bir çik düzen vermezse ona kardeşini bırak bırak nereye kadar? E, ama er e, fena değil. Bu sezonun sonuna kadar şey e, cameolarla doldurup geçirecekler çünkü aynen, işte aynen. Maria Hill çıkacak bu, bu hafta aynen. İşte aynen. sezon finalinde Nick Fury gelecek Samuel Jackson gelecek falan. O şekilde kapatıp şey atıyorlar yani. Şöyle. Biraz idare edin bunu. Havuç. Ama şey hakikaten çok güzel oldu. E, Captain America'yi seytdikten sonra oynayınca e, bölüm izleyince. Çünkü oradaki şeyler buraya etki edecek mi diye biz onun muhabbetini yapıyorduk. işte Kaptan Amerika'da anlar acaba bunu ona etki edecek mi falan diye. Yoksa tamamen Çünkü görmezden Amerika mi gelecekler. Kaptan Amerika 2'deki olay yani bütün, bütün evreni değiştiren bir olay. O yüzden merak ediyorduk. Hakikaten yaptılar en azından öyle bir hmm. şey yapmaya hakikaten etmişler. E, o yüzden o baya bir gazdı ama tabi sonrasında yine... Ya yani şu bir tane başladı. şey vardı. E, diziyle birlikte oyun beraber geldi. Defiance. Ha, Defiance. Ne oldu ona? Sıçtılar. Oldu bitti değil mi o? Hmm. Oyunda mı bitti? Oyunda bitti. Ha. Oyun zaten kötüydü. Hani Defiance'ın ikinci sezonu yapılıyor galiba ben da. Ben sanki ee, gördüm ama. Evet ikinci sezonu gelecek Defiance'ın de oyun sıçtı. Ee, dizi, dizi sıçtı. Tut, dizi tut. Zaten <gülüyor> oyunu yapan herifler şey, e, Rift'i yapan herifler. <gülüyor> rift'i sıçtı o dönem. <gülüyor> Allah Allah ya. Aa, oyun şirketi kapanıyor muydu? Öyle bir şey vardı en son. Ee, eş, yani şey, 50 kişi falan işten çıkarmışlardı. <gülüyor> Defiance'de batınca. <gülüyor> Sonra ne oldu bilmiyorum. Oyun oyun yok ama anladım kadarıyla. Bitti oyun. Ya, hiç takip etmedim. Biraz dizeye baktım. Sonra sıkıldım dizden, hmm. Bıraktım yani. Uğraşmadım vallahi. Yani bilmiyorum adamların e, bir Battlestar Galactica gibi bir dizi Hı. daha yakalamaları gerekiyor yakın zamanda yoksa yok. Şey fena değildi. Helix diye bir dizi var. Ha Helix fena değil evet. Syfy'ın yaptığı bitti Hı. o da. Kaç bölüm? 13. Oruç. 13 bölüm ne yani böyle. Fena değil. Yani güzel. İşte böyle Antarktika'da bir laboratuvar laboratuvarda işte virüs var falan filan da e, güzel gitti. Yani fena bir dizi tavsiye edebiliriz onu. The Helix diye. Yani <gülüyor> ağır dram ıı, policies seviyorsan ıı, işte true Detective Polisi var. Aa, true şey Detective vallahi çok da true Detective özel bir şey lan. <gülüyor> ne yani sonuçta ikinci sezonu gelecek ya. Yani. İşte ben bir şey Walking dedi takip ettim. Şunun son 5-6 bölümünü izledim. Ee, başka hmm. bir şey zaten hani çok da şey olmuyor. Vakit, vakit yok yani. Debe, debe. Çok az vakitte de genelde oyun oynamayı tercih Aynı. ediyorum. Vakit ee, bizde işte vakit bulursak ya da işte Podcast falan çekiyorsak zaten o zaman... Hani yani bizim baktığımız şöyle oluyor. Hani zaten işsiziz. Yani zaten işsiziz. <gülüyor> ama mesela bu adam işte kavga et, benden fazlasa yani bir şey yok. Yani biz mesela şey hani... Uyuyacağımızdayız diyoruz. Biz dizi konusunda tam çöpler onlar yani. Ben, yine ben çok azalttım şeyde. ama. Öyle mi diyorsun? Tabii tabii. Ben çok azalttım. Yani ben... E, yani bizim ilk tanıştığımız seneler yani 6-7 sene önce... E, tamam da o zaman ben de manyak gibi izliyordum da. O yani. zamanlar mesela hani... Sadece Amerikan dizisi değil bir de ben Kore dizileri falan da el evet. Yani ben 50, <gülüyor> a, el, aynı anda 50 tane falan e, Amerikan dizisi izliyordum. işte üstüne e, 4-5 tane Kore dizisi izliyordum. Böyle deli gibiydim zaten. Sonra e, bayağı azalttım ben e, dizi sayısını. Şu anda yine e, ortalama günde 3 dizi desen. Bayağı, Çünkü dizi bitmiyor yine. Bayağı vakit ayırsın. O, o komedi dizisi falan diyeceğim. Mesela komedi dizisi geç izlemiyorum. Ne nasıl izliyorsun? Torrent. Ha indiriyorum. Malum malum yerlerden. Ya ben mesela öyle bir şey oluyor ki, e, indiriyorsun ya mesela takip etmen gerekiyor. Çıktı mı çıkmadı mı kontrol ediyorsun falan filan. Mesela bazen böyle kafayı sıyırıyorum tamam mı? Ya üf diyorum bununla mı uğraşacağım? Yeter anasını satayım diyorum mesela diş dükten falan. Diyorum. Diş düke biraz sarıyorum. Sonra diş düktteki ucunu kaçırıyorsun. Of diyorsun, başka yere gidiyorsun falan. Böyle aslında yani bazen öyle geliyor ki parayı basayım Anasını satayım. Netflix'e üye olayım. E yok Netflix'e nasıl VPN'e de vereceğim parayı. <gülüyor> e. Alacağım Netflix üyeliğini. Açacağım Xbox'tan Xbox'tan bir yerden. Paşalar gibi izleyeceğim tamam mı? Böyle hakikaten bazen çok geliyor. Böyle bir şey olmuyor ama sonra diyorsun ki yok lan bu kadar para verdim. Manyak Ne şey. kadar Netflix'in şeyi? Netflix'in e hiç bakmadım üyeliğine de. Bu arada Netflix'te zaten şey, e, üyelik ücretini artıracakmış. Hmm. Bir de yani şeyden ne kadar verimli olur? Amerika, VPN üzerinde Amerika'dan de var yapan stream edip seyredebiliyor musun? Stream mu yani? etmem diyor, download edebilir. Yani. Yani, şey özelliği var ya o adamların. E hazır duruyor yani orada. Hani direkt açıyorsun 1 2 3 4 5 ve işte neyse hepsini download edip sırayı ben çünkü sırayı falan kaçırıyorum bazen kafayı yiyorum. Mesela Castle Masters izliyordum. Hepsi kaldı. Çünkü sırası gitti bir kere. Sonra oturup <gülüyor> 2 saat TV ben nerede kalmıştım. Bu bölümü çekecektim falan filan. Böyle bazen bunu yapacak bir de buna vakit ayırmak istemediğim zamanlar oluyor. İşte dizimek vardı ya. İşte Dizimek çok iyi o yüzden biz evet. mesela oturup Stargate'in SG-1 tamam mı? Yeni sezon izlemiştik oradan. <gülüyor> Açırdık böyle her sabah bir bölüm Ama izledi. benzeri... izledik. Ama Dizimek benzeri Başka bir sürü site var. Abi yok, var da yok. Hiçbir dizimek gibi değil. de evet. hepsinin HD'si var. Evet. Çoğunun HD. Yani HD e, sürümü olan Stargate falan değil tabi ki. Stargate ama. Evet, ee, değil ama HD olsun. De HD, HD, HD dizi var. izle falan ya, diye. Ya bir deneyim. Hayır. De. Ne? Abi, onlardan da hep yalan, <gülüyor> yalan HD'ler çıkıyor. Evet. Ne oluyor biliyor musun? Giriyorsun siteye, tıklıyorsun, seni başka yere götürüyor. O başka yere gidiyor. Otuz tam bir anda pencer açılıyor. Harbuki dizimek de öyle değil. Giriyordun tak tak tak yazıyordun her şeyin çıkıyordu. Evet. Ve bayağı iyi çalışıyordu. Herifler çok iyiydi yani. Hani öyle bir şey yapmaya kalksa yapamıyorsun. Hazır bu, bu da şey yapılmışken ben Türkiye'deki şeylere, e, sinema salonlarına acayip kıl olduğum için bayağı bayağı torrent destekler oldum ya. <gülüyor> Geçen şey gittik işte 23 Nisan'da gittik ondan sonra parayı uzattım. Eksik ne nedir yazan oldu parayı verdim işte. Efendim neymiş resmi tatil olduğu için hafta sonu muhamelesi yapıp. Ona göre. Lan böyle rezillik, böyle saçmalık. Allah yani. Allah. Çarşamba günü sinemaya gidiyorsun. Bugün resmi tatil. Ha ee, bir de çarşamba günü arası Halk, halk, halk günü değil mi? Ha bir de öyle şey. Onu ya. zaten kaldırmış. Lan dedim sokayım böyle saçmana ya. Yani verdiğim para orada 1.5 2 lira bir şey değil ya. Yani. Daha fazla ama şey kıl oluyorsun. Bir de bu 3'te mallığı çıktı. Oradan aynı gözlükleri 2.5 2.5 2.5 diye sokuyorlar. Bak bir ben de gidiyorsun, sana. Onun üzerine giriyorsun. Ee, Sineması olanı, hadi izleyeyim sinemada. Bir tane mal geliyor yanına, of Facebook açıyor, ya. devam mı Facebook'la bakıyor, ışık böyle gözüne gözüne gözüne gözüne, gözüne geliyor. Duyuyorsun ya sokayım lan ne güzel evim var benim ya. Aynen. Evim bizim basın gösterimleri falan, falan çok iyi oldu. <gülüyor> abi biz basın gösterimini ah sıra bulduk. Basın gösterimi inanılmaz, i̇nanılmaz güzel bir şeymiş güzel abi. Çünkü bütün eleştirmenlerle gidiyorsun ya. Hiç çıt çıkmıyor. Adam oturuyor böyle, izliyorsun. Sonuna kadar izliyorsun. Sonların hepsi kapalı falan. Böyle muhteşem bir edepli izliyorsun, çıt çıkıyorsun ha. Sinema deneyim o kadar. Bu, bu nasıl bir? Yani nasıl bir anlayıştır tamam. Filme geliyorsun dünyanın da parasını veriyorsun. O bir yani. şey değil ya. Yani bir de İstanbul'da, Türkiye standartlarında çok pahalı İstanbul'da yani o el... hadi 3D'si 20 lira falan para veriyorsun tamam mı? Hadi onun gittin yemeğini yedin. O gün sana bir 50 kağıt tabii, tabii, girdi. Ulan giriyorsun. Bir bu yap arası. Devamlı Facebook açık mesaj Hı. yaz. Ulan arkadaşım manyak mısın sen? Ya yani? da böyle İki işte saat. Konuşuyor. Bu, bu. İki... Ha, Konuşanı hadi artık eskiden de vardı. Onu şey yaptık yine... Aman. Bir şekilde, lan o ışık, karanlıkta o evet, ışık gözüne çarpıyor. Bak ben Herifleri sana... uyarıyorsun, arıza çıkıyor. <gülüyor> He, ben orada bir daha iyice deleniyorum arıza çıkınca. Çünkü keyfin kaçırdı. Ki, ya, kapar mısın diyorsun, işine bak lan falan diyor. Mesela oldu bir kere. Olmuştur. Harry Potter'a gittik, Hı. işte çocuk daha yeni doğmuş, sinemaya gidemiyoruz. Bir zaman yarattık, Seda çok seviyor Harry Potter'ı. Gittik, abi herif tek önde açtı şimdi, ulan kapar diyorsun tamam mı? Kapamıyor. kapamıyor. Kapar, kapamıyor. Bir baktım, herif yılan oynuyor. Hahaha, <gülüyor> Dedim ya, kapatmışsınız öyle bir şey Herifte. İşine bak, filmini seyretti. Tamam Ben bir döndüm, dedim. Çık lan dışarı diyorum, tamam mı herife? Otur, otur, diyor. Önce o dedi gerçi. Çık dışarı falan. dedim, yürü çıkalım. Böyle baktım, baktı böyle bir... Yaklaşık 30 saniye suratıma baktı. Ölçüyor şimdi, lan, bu herifi acaba aldırmayayım, mı? <gülüyor> Sonra yemedi, kapadı. Böyle telefonunu yere atacak gibi falan yaptı. Bir de çocuk, herif var, karısı var. iki tane de çocuğu var yani. Ya. ailece. Ay Allah'ım ya. Lan sen adam rencide oldun. Aram nevle ediyormuş herif Batur'dan. Çocuğun, çocuğun önünde rencide oldun. Yani git dışarıda AVM zaten. Takıl abi <gülüyor> ha, iki niye, saat yani. Ne yapıyorsun yani? sen? Ben sana bir şey anlatayım bak. Biz Akasya'da filme gittik. Şu yeni açıldı ya. Akasya Acı Baden. Ya şu işte e, zincir şey... Uzun Çehir durağının oraya bir tane şişek kadar şey diktiler ya, inşaat yaptılar altında AVM açtılar, Akasya AVM diye. Haa, tamam. Neyse yani orada bir tamam, alışveriş tamam. yeni, yeni açıldı, sıfır alışveriş merkezi. park gibi bir şey varmış falan filan, o mu acaba? Ne varmış? Dem Dem park varmış, çocuklara mesleklerini mesleklerin gösterildiği gibi, neyse. Bilmiyorum, neyse öyle bir yeni bir sıfır hmm. alışveriş merkezi tamam mı bu? Normalde Abi ne kadar yapıyorsunuz? Yani normalde biz konuştukça konuşuyoruz. Ya, tam problemler yok. Böleriz yok olmadı yok, ya. Böleriz olmadı. <gülüyor> İki bölüm yaparız. Abi adamlar yeni açmışlar size maksimum. <gülüyor> tamam mı? Gittik filme. Ben şey hissetmiştim. Captain Amerika'yı hissetmiştim basın göstermeyi ama bizim işte Burcu'yu burcuyla falan filan gidelim dedi. Ben de bir daha hissetmek istiyorum. Beğendim çünkü. Yok, zor ya. Şimdi hani tek başınıza izlediniz mi? İkinci defa gitmek lazım. He Böyle gitmek <gülüyor> gerekiyor. Fakat ben sevdiğim için bir filmin için gittik tamam mı? Abi herifler Hanım beğenir beğenmez. Falan. Filmi ve başladı film. Filmde bir ekranda hani bu şey siyah ekranı açarsın yanından böyle bulut şey olur, böyle beyazlık verir falan veya kar, siyah karanlık sahnelerde falan. Ekranı bir beyazlık var tamam mı? Böyle filmi izleyemiyoruz yani bir bir yerden bir ışık geliyor ama nereden geldi belli değil falan. Filan. Cık, bakıyorum bakıyorum bakıyorum bakıyorum düzelmiyor da. E, bizim arkamda bir tane herif vardı bu manyak çıktı o. Çıktı gitti söyledi işte bunları bir yerden ışık yansıyor falan filan dedi. Cık, Allah Allah çözemediler sonra bir çıktı neyse. Olay neymiş biliyor musun? Herifler en üst kat bu, bir ortada böyle bir kubbe açıklık var, oradan ışık, şey güneş giriyor. Hı. Adamlar abi o güneşin tam geldiği yere, tamam mı? Makine odasını koymuşlar. Makine odasının o küçücük deliğinden o ışık sızıyor, ekrana vuruyor, tamam mı? Ekran böyle <gülüyor> beyaz. Ağızlı. bir bok görmüyorsun. Zaten üç boyutlu, üç boyutta böyle abuksuk, berbat bir şey. Bembeyası ettik filmi. kahve yedik ve en son, baksana bu fotoğrafı göstereyim. Hepimiz fotoğrafını çektik. Tabi, bu da yeni bir e, sonuçta mimar yapmış bunu. Abi kim hangi mimar yaptıysa <gülüyor> geri zekalı. Yani. Abi alt yazıya bakar mısın? Ortadaki ışığı görebiliyor musun? O ne? O güneş ışığı. <gülüyor> ekrana, ekrana, çünkü güneş doğmaya tamam. başladı. Biz böyle tam 4-5 man gibi <gülüyor> gitmiştik. Güneş oradan doğdu. Güneşin Bayağı, ışığı direk. Büyüteşle mercek. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi hani biz tam dedik beyaz oldu falan İşte gittiler oraya bir şeyler koydular kapattılar biraz tam biraz daha düzeldi. Peki abi ilk gösteremiyorum sinemayı siz mi açtınız? Ne bileyim nasıl satayım? Hani adama çıkıp diyorsun ki ya diyorsun ekran beyaz binden Ya Abi şundan güneş doyuyor diyor güneş ışığı geliyor diyor. Ya gerizekalı mısın sen? Geliyor da yani yani. <gülüyor> Bunu bana niye açıklıyorsun? Ha tamam peki deyip içeri mi gideceğim yani? Abi böyle, böyle bir şey karşılaştık. Aynı yerde sinemaksimali gittik. IMAX'de Amazing Spider-Man seyrediyoruz. E, LG içeri reklam koymuş. LG, IMAX'te kocaman böyle parlak ışık koymuş tamam mı? Film başladı ışığı kapatmalılar. Böyle suratımıza <gülüyor> ışık yansıyor. Çıktım dedim ki bu ne bu ışık yansıyor. Bütün film boyunca açıklanmayacak artık. E o açık duruyor dedi. <gülüyor> böyle yumurumu sıkıyorum. Dedim manyak mısınız ışık yansıyor yüzümüze bir bak seyredemiyoruz. Yani bu elifler hakikaten... Bu elifler ama 20 liranı talep ediyorsun. Evet abi 25 lira veriyorsun o filme, gidiyorsun. Sinemayı ya yani daha şöyle bir şey var. Büyük numarası sinemaksun para vermiyor bunlara tamam mı? Hedefin ne de umurunda değil. Açtım işte makinenin çalterini açtım. Ne hali varsa görsünler lan ben bu uğraşacağım bunda falan diyor. Ben mi seyrediyorum lan film falan diyor. Öyle bir mantık var herhalde. Hani eskisi gibi değil ya yani. eskiden belki insanlar daha sinemanın yok, kadar, değerini bilen dillere belki evet, çalışıyordu. Bu kadar bu kadar pahalı pahalı bir eğlence şeklinin bu kadar lakaid olması. Evet ya yani, yani, ben oraya şey de yok yani çoğu sinemada perde kalitesi kötü projeksiyon kalitesi kötü evet. ee, ha, mesela ben takıntılıyımdır tamam mı hmm. yani filmse eskiden çok daha takıntılıydım ve eskiden ben film sinemada izlenir diyen bir adamdım evet. tamam mı o zaman tabii dvd mi vidi vardı henüz hmm. daha HD'lere falan geçirmemişti hakikaten Gitmek gerekiyordu. Ses falan, o zaman gidiyor? cep telefonu görgüsüzlüğü çok fazla yoktu yok. ama salonlar kötüydü. Evet. Ses kötü, perde kötü, koltuklar kötü, yani, diz mesafesi evet, yok, diz mesafesi yok vesaire Şimdi onlar yavaş yavaş düzelmeye başladı ama tam da başlamış değil ya. Yani. Hala pek çok sinemada şey film gösterilen film kalitesi birçok insan için iyi ama birçok insan için de çok ortalamanın Çok yaşıyor yani. bir de. Ve şey yapamıyorlar bunu, düzeltemiyor. Gidiyorsun söylüyorsun arkadaş. Ya gittik bulur ya resmen. Hmm. Bulur hmm. ya Aynen, tamam yani. böyle. Tabii, tabii. Görüyorsun bunu. Gidiyorsun söylüyorsun. A, tamam ayarlattım diyor efendi. Nereye ayarlattın? Sen projeksiyon makinan mı hmm. yemiş yani? Evet tabii canım. Cadde Bostan'daki e, film, sinemaya gidiyorsun mesela. Gittik yani. Orada seyrediyorum film. Böyle bir flu. Sonra gidiyorum ne bileyim. Naturist'teki sinemaksız. Aynı adamsın yani sen sonuçta. Cam gibi falan. Aa diyorum manyak film lan ben ona gideceğim. Ben her defasında zaten ki, şikayet onun, ediyorum. Diyorum. Onun işte projeksiyonun lambasının ömrü bitmiş. Herhalde. Kullanıyor. Bir de Cadde Bostan'da şey var abi. Biz bir iki kere aynı sinemada denk geldik. Hmm. Böyle piksel var abi. <gülüyor> <gülüyor> gibi öyle Yeterlerin ya, ortasında yanıyor. Ulan kimse görmüyor onu biz görüyoruz diyorum. Bak orada bir evet. <gülüyor> ya yani Zaten böyle durumlarda şey yapıyorsun. Ulan param olacak. Yapacağım sinemayı evime. Ondan sıra koyacağım şeyi ben seyredeceğim. Kimse gelmesin şerefsizim diye. Valla evet. O konuda haklısın ya. Ben de hakikaten böyle sinemaya gitmeyeyim diyorum ama. Mesela şimdi Amazing Spider-Man de ...sinemada seyretmen hmm. gerekiyor. Çünkü öyle. Pacific Rim de öyle filmdi. Yani şurada... Orası öyle de yani... Gravity mesela. Şimdi Gravity'yi sinemada seyretmediysen... ...bir şeyler kaybetmişsiniz. Yani hiçbir şey anlamazsın yani. o filmi yani, evde izlesen. Hani o, o yüzden işte yani... Bir şey anlamadım dermişim. Şey... Ne oldu o lan? <gülüyor> <gülüyor> bir şey anlamazsın <gülüyor> değil de. Anlarsın da. da yani. yani O enkaz dönüp dönüp... <gülüyor> nasıl bir şey lan? Bir abi işte ne? sinemada o büyük ekranda 3 boyut ee, izlediğin zaman anlamıyorsun yani, onu. Sağlıya buradan aktığı için evet, zaten Evet abi ne işte oluyor, onda anladım. bayağı lan, ne etkisine falan. giriyorsun. Çünkü Elif hakikaten 3 boyutta çok iyi çektiği için. Böyle o uzaydayız lan falan etkisini yaşıyorsun. Ama buraya bütün gelip buraya şeyde, koydum, Uzayda demek ki bütün istasyonları aynı şeye hizaya oturmuşlar. Aynı hizaya oturmuşlar. <Gülüyor> aynı yörüngeler bir nasıl şey. şey. <Gülüyor> Kadın... Bir ona kaçıyor, ona bir şey vuruyor, öbürüne kaçıyor, ona... o düşüyor falan, o biri patlıyor falan, <gülüyor> uzay lan bu. <gülüyor> bayağı uğraşmışlar. Evet, güzel filmdi Adam de yani. Adam dört sene çekmiş. Dört senede çekmiş o filmi. Öyle Tabii. mi? Psikopat gibi. Adam filmi, biz işte şey yani yani arkada... Montajı falan o falan usurmuş. Yok yani. yok, bilin Çünkü ne yapmışlar biliyor musun Filmin aslında bütün hepsi Sica'yı bu arada, tamam mı? Ee, o sadece suratları almışlar. Kadınla şeyin George Clooney falan. Surat var. Suratı direkt şeye yerleştiriyorlar. E, o CGI, kostüm falan CGI aslında. Değil Tabii mi? bütün o motion şeyleri alıyorlar. Direkt yerleştiriyorlar. Bir de suratı yerleştiriyorlar. Çünkü çekin yani aynı şeyi tam çekemek değil. Bir de şey kısımları işte CGI'de sonuçta. işte kadın çıplak olduğu kısımlar. Uzayda olan bütün her şey CGI. Ve herhalde önce filmi full CCI çekmişler. Yani full bilgisayarda CCI yapmışlar. Sonra bakmışlar ışık olayını yani çünkü bir sürü her yerden ışık geliyor uzayda. Onu tam olarak CCI'de veremiyorlar. Gerçek ışığa da ihtiyaçları var. Gerçek yansımına ihtiyaçları var. Oturmuşlar bir de <gülüyor> gerekli yerleri oyuncularla çekmişler işte. Yani aslında iki kere filmi çekmişler. Sonra işte şey var, <gülüyor> render'a vermişler <gülüyor> tabi onu, render, onu anlatıyor böyle bir ton server var böyle, render ediyor falan. Herifin iki dakikalık kısmı, e, bir, yani fil, bütün filmi render ettikten sonra açılış sahnesinde, ya şöyle yapsak nasıl olur demiş biri. Biri arada, değil, adamın kendisi, hayır, Afonso hayır. demiş. Afonso'ya biri demiş. Ha. Afonso demiş ki, hasittir lan böyle daha güzelmiş, evet. böyle yapalım demiş. O açılış 30 saniyelik sekansı yeniden render etme, bir aya, bir aya. Bir aya, bir <gülüyor> aya, bir aya. <gülüyor> yani çünkü ne demiş biliyorsunuz, uzayda aşağı yukarı yok ya, böyle sahne normalde düz açılıyor. Bunlar işte yani senin düz bakışından açılıyor. Sonra biri demiş ki, ekranı mı çevirmiş, ne yapmış? Yani aslında bunu böyle yapabilirdik falan filan demiş. O adam, evet, böyle ne yapmadın ki, böyle yapalım demiş. O zaman o komple şöyle çevirmişler, tamam mı? O çevirme, işte adamların bir ayına falan maal olmuş. Çünkü çevirirken farklı yerleri render gerekiyor, bu sefer başka yerler açılıyor, binler olabilir. Kusuruk böyle... Adamlar full render'ı bayağı uğraşmışlar. O yüzden bir 4 sene bütün konsepti bitirmek, şey yapmak sürmüşler. Hani şey falan da güzel. Bayağı yani. teknik film yapmışlar. Tabii yani. tabii. Böyle ağzından çıksa Oha, yani Film, film, film kadar aslında sahne arkası çekimleri de ilginç ve güzel. Disco gibi bir yer yapmışlar. Işıkların olduğu komple bir küp yapmışlar. İçine de böyle hareketli böyle abuk bir şey koymuşlar. Onun içine oturtup işte oyuncuları. Dört bir yandan ışık vererekten o böyle dönme sahnelerini falan çekmişler orada. Kimin yani. vermiş bunlara dört sene para? <gülüyor> i̇şte kimin? Yani. Warner Born, vermiş. Adamlar demiş ki evet. Oscar'ı alacağız ya. Yani. <gülüyor> ya da battık evet. anasını satın. Nasıl inanmışlar bilmiyorum. Alfonso diye vermişlerdi hiç battık mantığı yok yani. Direkt Warner'da kesiyorlar mi? yani. İtal evet. ederler, yani. evet. ederler yani. Tabii canım. Hiç bu bu filme elli milyon dolar yatırdık. Elli evet. milyonuz batmasın bir yüz daha yatıralım diye. Anında keserler. Ama yani ikna etmiş bir şekilde yaptırmış evet, da yani. nasıl ikna etmiş bilmiyorum. <gülüyor> oy, oy. Neyse. E, Minecraft dedik en son. Minecraft'ın filmi gelir mi gelmez bu muhabbetten böyle Ona gelir gibi ştidim. geliyor ama. Minecraft'ın bence filmi falan gelmez. Çünkü onun yapım şey yaratıcısının kafası biraz ya bir şey e, farklı çalışıyor. Sen bu yani. şeyi ne diyorsun? Evet. Oğlum ne konuşmuşuz bak. Vallahi ya. Bir kısmı da <gülüyor> haftaya kalacak. Yani... Çok uzun oldu. Ee, çok uzun olduğu için <gülüyor> sizin de kafanız <gülüyor> kafanız sikilmesin diye. Evet. Aslında evet, e, burada bölerek keselim veriyoruz. bölerek veriyoruz. Parça parça veriyoruz ki heyecanlı e, olsun. Heyecanlı olsun diye. Evet. Üçünü de birleştiren voltun oluşturandan <gülüyor> <öne> veriyoruz. <gülüyor> İsterseniz hepsini dinlersin, sonrası dinleyin. Yani. Bu yani. da şey Ş Sherlock gibi oldu üç. Bölüm. Evet. Hakikaten. Ne se. Evet. Üçüncü devam, bölüm haftaya, haftaya... Evet. kaçırmayın. Yani, kaçırmayın yani. Thank you.